Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, programı takip eden izleyiciler yakınan bildikleri gibi... ...geçen hafta cennet kavramını işlemeye çalışıyorduk. Dolayısıyla cennetle alakalı e, nimetlerin genel özelliklerini Kur'an'dan yola çıkarak anlatmaya çalışmış. Cennetin bölümlerini veya kapılarını ki sekiz bab olduğu Kur'an'da ifade ediliyor... Ee, Bunlar üzerinde kısa bilgi vermeye gayret etmiştik. Bugün yine cennet nimetleriyle ilgili e, esas olarak Allah'ı razı edenlerin Allah'ı görmesi ve onun dışında e, Allah'ın ikramına muhatap olacaklarıyla ilgili e, bazı e, ayetlerden e, örnekler vereceğim. Bazı açıklamalarda bulunacağım inşallah. Sevgili dinleyiciler, öncelikle biz cennet çağrısının önemine, Rabbımızın bizi yaratılış olarak güzel yarattığından güzelliklere ermemizi hem dünyada hem ahirette merhamet sıfatına en muazzam şekilde sahip olarak arzu ediyor ve bizi cennete çağırıyor. Bugün nice insanlar bilinçli veya bilinçsiz toplumu cehenneme çağırıyor. Çokça cehenneme çağıran, tabi Gelin cehenneme gidin Diye çağrının olmasını Herhalde şeytandan bile Bekleyemezsiniz Şeytan bile insanlara Cehennemi sunarken Sahte cennetler vaat ederek İçinde bulunan Şartı durumu Cenneti unutturacak Sanal güzellikler içerisinde Amelleri süsleyerek Değerlendirir O yüzden Cennetin zahmetlerle, sıkıntılarla, nefse, hevaya hoş gelmeyecek hususlarla örülü olduğunu, cehennemin de nefsin hoşlanacağı sanal güzelliklerle dolu olduğunu tekrar hatırlamış olalım. Rabbimiz bizi her şey ile ana vatanımız olan, baba ocağımız olan cennete davet ediyor. Hani hadis rivayeti olarak ifade ederler, aslında... E, ...sahih hadis kitaplarında... E, ...göremediğimiz... ...bir rivayettir... ...vatan sevgisi imandandır diye... ...kütübüste de bulunmayan... ...bu rivayet... E, ...söz olarak doğru olabilir... ...hadis olarak sağlıklı olmasa da... ...yani... ...vatan sevgisi imandandır... ...ama vatanımız neresidir... ...anamızın babamızın... ...yerleştiği yer... ...bizim de yarın gideceğimiz... ...bugün misafir gibi göç ettiğimiz ama esas kalıcı olduğumuz yer olan vatanımız neresidir? Evet, oradan kısmen uzaklaşmış olabiliriz. Yani dünyada bir gurbet hayatı yaşıyoruz. Azık biriktirmeye geldik. Esas yaşayacağımız yerde lazım olacak, güzellikleri buradan depo etmeye, buradan havale etmeye, buradan karlı bir tüccarın ihracat yapmak kendi memleketine e, mal göndermek üzere geçici olarak bir başka yere gitmesi nasıl söz konusuysa, işte biz de esas vatanımız olan cennetten orada lazım olacak sarayları, köşkleri, nimetleri buradan havale etmek üzere geçici bir zaman üzere gelmiş durumdayız. O yüzden hakta yarış, cennet yeri varış olmalı, ne kadar güzellikleri öne çıkartmaya gayret edersek ahiretimize de güzellikleri o derece postalayabileceğimizi değerlendirmeliyiz. Kur'an-ı Kerim vesari o ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin ardhu's semavat vel ard der. Ali İmran suresi 133. ayette mağfirete koşun. Rabbinizden bir af edilmeye, bağışlanmaya koşun ve genişliği gökler kadar olan cennete koşun der. Dolayısıyla bir koşu içerisindeyiz, bir yarış içerisindeyiz. Hani sahabenin biri Uhud savaşı önünde eline aldığı bir hurmayı beni cennetten koymaya değmeyecek kadar e, önemsiz bir nimet der ve cennet o kadar yakın ki cennet bunun, bunu yiyinceye kadar e, beklenmesi uygun olmayan bir durum. Dolayısıyla bir hurma yiyip bitirmeye kadar beklemek cennet için çok uzun bir zaman diyerek hemen atı verir ve Allah için cihada, savaşa koşar ve aslında o cennete doğru koşmuş olduğunun bilinci içindedir. O yüzden günümüzde şu yarışı kazanın, bir hafta tatil kazanın diyen nice başka şeylere davet eden programlar var, yarışlar var. Göze girmek için küçük bir ödül için nice yarış hırsına kapılan kişiler var. Bir ev sahibi olabilmek için senelerce çalışılıp da kazanılacak bir yarışa, geçim yarışına katılan insanlarımız var. O yüzden dünya yarışlarının önemi ne kadar önemli olursa olsun cennet yarışı ve cennet ödülü kadar olabilir mi? Olimpiyatlarda madalya kazanmak için insanlar nasıl her şeylerini seferber edebiliyorlar, nice paralar yatırıyorlar, nice zahmetlere, sıkıntılara katlanıyorlar, diyetler yapıyorlar, uğraşıyorlar, didiniyorlar, günde 8-10 saat gayret ediyorlar. Cennet tabii ki bir madalyadan daha ucuz değil, bir olimpiyat yarışmasından daha az önemli değil. Öyleyse cennet için yarışmalıyız esas, Sabukundan olmalıyız. ...müsabeka yapan yarışçılardan olmalı, öncülerden olmalıyız. Özellikle İslami çalışmalara davet ve tebliğ gayretlerine katılan, e, İslami faaliyetler yapan, halkın bir adım da olsa önüne geçmiş, biraz seviye kat etmiş insanların kendilerinin yarışçı olduğunu... ...kendilerine yakışmayacak vakit öldürmek gibi, lüzumsuz meşgaleler, eğlenceler, hevay-ı heves doğrultusunda... Ömür tüketmeler yerine imtihanda olduğumuzu, yarışı önlerde bitirmek gerektiğini değerlendirmek ve bir an evvel yarışı kazanıp, varışın cennet olduğu bir ödüle sahip olmak lazım. Dünyadaki yarışlar ve dünyadaki gayretler, hedefler hep geçici, basit, aceleyle elde edilebilmiş, belki kısmen faydası olan o ödüle değecek kadar zahmeti, zahmete değecek kadar ödülü var mıdır diye karşılaştırma yapılması gereken hususlar. Dünyadaki tüm neticeler güzel olabilir ama geçicidir, sonunda zahmeti sıkıntısı vardır, yok olup gidecektir ve bedeli ağırdır. Ahiretinse, cennetinse elbette ucuz olmadığını biliyoruz ama sonsuz bir derece, sonsuz bir mükafat, bitmeyen Ebedi devam edecek olan bir güzellik. Ve güzelliklerin de dünya ölçeğine göre aklın, hayalin tasvir etmekten bile aciz kalacağı kadar her yönüyle muhteşem güzellikler. Dünya güzellikleri unutulup geçip gidiyor. Dün çok lezzetli yemekler yemiş olsak, çok hoşumuza giden eğlenceler içinde olmuş olsak, zevkler tatmış olsak, Bugüne kalan ne vardır? Varsa günahlarından başka, varsa sıkıntılarından başka bugüne kalan hemen hiçbir şey yok. Hatta bugün o güzel günleri yaşayamadığımız, o günler geride kaldığı için bugünümüzü dünle mukayese ettiğimizde bir acısı var. Dolayısıyla dünya lezzetlerinin, dünya nimetlerinin hep eksiği ve kusuru olacaktır ve kısa bir zaman sonra yok oluverdiğini göreceğiz. Dünyada bazen güzellikleri insanlar cennet gibi der. Sözgelimi memleketin güzelliğini, pikniğin vesairenin güzelliğini cennet gibi güzellikler der. Cennet gibi deseler de cennet değildir. Cennet gibi olması da mümkün değildir. İşte insanlar abartı yaptığından dolayı belki böyle tasvirlere ihtiyaç duyuyorlar. Sınavda, imtihanda terlemek vardır. Gülüp oynamak, imtihandaki İmtihan bilincine sahip olan bir kimse için yakışmayacaktır. İmtihanda gülüp oynayan, eğlenen insan, genellikle imtihanı kazanamayacak insandır. Dünyada her şeyden önce Müslüman açısından bir imtihan alanıdır. Seçim geçim dünyası değil, imtihan dünyasıdır yaşadığımız dünya. Evet sevgili dinleyiciler, cennette dünyadaki nimetlerin bir benzeri olabilir ama o şekil olarak benzese de, Benzeyen kadar benzemeyen özellikler söz konusudur. Allah'ın sanatı öyle büyüktür ki bir şeyi hem benzetir hem de benzetmez. İnsanların örneği, diğer yaratıkların örneği de bu konuda benzeyen ve benzemeyenle alakalı bir örnek olarak vurgulanabilir. İnsanlar vücut organları bakımından hemen hepsi aynı şekilde yaratılmış... Herkeste el, ayak, göz, kulak, dil, dudak var. Ama bu kadar benzeyenlerin içinde... milyarlarca insanın... ...benzemeyen nice... ...fiziki, bedeni özellikleri... ...söz gelimi... ...kokuları, gözleri... ...parmak uçlarının bile... ...farklılığı... ...bunun yanında esas... ...ruhi, psikolojik yönüyle... ...karakter yönüyle, zevkleri yönüyle... ...benzemeyen... Yüzlerce, binlerce farklılık söz konusu insanlar arasında. Aynen onun gibi dünya nimetleriyle cennet nimetleri arasında da, şekil olarak, isim olarak benzeyen yönler olduğu gibi benzemeyen muhteşemlik ve güzellik, zahmeti olmayan, sıkıntısı bulunmayan, insana hiçbir hastalığa sebep olmayacak, istenilen her türlü yiyeceklerin en temiz bir şekilde, en lezzetli bir şekilde, hazır olması söz konusu. Bütün bunlar ahiretteki hayalimize getiremeyeceğimiz güzellikler aslında bir madalya gibidir. Cennetin kendisi de ödül olarak ödül olarak bir yeri vardır da temelde insanlar bunun için çalışmaz, bunun için ibadet etmez. Gaye cennet değildir aslında. Gaye Allah'ın rızasıdır. Allah'ın emrine itaat etmek ona teşekkür görevimizi ...kulluk görevimizi yerine getirmeye çalışmaktır. İşte bu sınavda dereceye girenlere Allah başarılı yarışçılara dünyada ödül verildiği gibi ahirette muazzam bir ödül verecek. Onun adına cennet diyoruz. Cenneti işte bir madalyeye benzetebiliriz. Olimpiyat madalyası almak için bir sporcu dört sene çalışır veya daha fazla gayret eder. Ee, niçin gayret ettiği sorulunca işte olimpiyatta altın madalya almak istiyorum. Aslında o dört senelik veya daha fazla altyapısı olarak gayret etmek, şu kadar masraflar, bu kadar sıkıntılar içinde olmak, bir altın madalyanın bedeli için midir? Yani adam bir ay çalışsa bir altın madalyanın benzeri bir madalya alabilir, boynuna takabilir. Ama o bir simgedir, o bir Diğer ödüllerin içerisinde insanın Sembol olarak Temel hedefi olmasa da Bir e, Meşar olarak Önemi olan e, Küçük bir ödül Cennet de aslında müminler için böyledir O yüzden Allah'ı razı etmek Onun cemaliyle Müşerref olmak Nimetlerin ödüllerin en güzeli olacaktır O yüzden Şehitler Cennete gittikleri halde, cennetteki o muhteşem nimetlere şahit olup tattıkları halde, onlar cennetten çıkmak isteyecekler. Daha güzel bir hedefi gözleriyle gördükleri, şahit oldukları için, Allah'ı razı etmenin cennet nimetlerinden çok daha büyük olduğunu bildikleri için dünyaya dönmek, tekrar Allah yolunda cihad edip, mücadele edip, savaşıp şehit olmak, tekrar ölmek, Tekrar dirilip, tekrar Allah yolunda savaş yapıp, Allah'ı razı etmek ve tekrar ölmek. Dolayısıyla böyle yüz defa dirilip, yüz defa Allah yolunda şehit olmak isterler. Demek ki cennet terk edilemeyecek güzellikler değil, neyle mukayese edilince? Allah'ın rızasını, Allah'ın cemalini e, hedef almak, ona nail olmak yönüyle e, cennet, ...tek e, ulaşılacak temel hedef, temel gaye olmamalıdır. O nimetler yan ödüller olarak değerlendirilmeli, birer teşvik olarak Allah'ı razı edenlere Allah'ın rahmetinden, rahim özelliğinden dolayı sunulan bir ikram olarak değerlendirilmelidir. Cennetteki insanların e, keşkesi olmayacak, şehitler dışında cennetten çıkmak isteyenler de bulunmayacak ama... Tek keşkeleri olacak hadis-i şerifte ifade edilen şekilde. Keşke dünyada daha daha güzel ameller işleseydik de cennetteki makamımız daha büyük olsaydı. Malum ki cennet sekiz tabakadan ibaret. Her tabakanın birbirinden çok daha büyük e, özellikleri var. Yüz derece var ve her bir derecenin aralarındaki mesafe sayılamayacak kadar büyük hadislerde ifade edildiği gibi. İşte cennettekilerin tek keşke ifadeleri dünyada daha güzel, daha hayırlı, daha ön sırada, daha faziletimiz, sevabımız yüksek durumda olsaydı da cennetin en üst seviyelerine geçseydik derler. Söz gelimi en üst seviyedeki ad cennetlerinde verilecek Kevser Nehri söz konusu. Hadis-i şeriflerde Kevser ve Çevresindeki nimetler şu şekilde sayılır, ağaçlar, meyveler, hurilerden sonra sonsuz lüks ve konforla izah edebileceğimiz muhteşem güzellikler, sürekli selamet, barış ve huzur, hem beden hem ruh bakımından güçlü ve yetenekli olmak, hepsinden daha önemlisi Allah'ı görmek, O'nun cemaliyle müşerref olmak, O'nunla konuşmak ve bütün bunlar ebedi olarak, bitmeyecek nimetler olarak, Sonsuza kadar sürecek. Evet sevgili dinleyiciler. Ya deprem olursa diye insanlar nasıl tedbirler alıyor? Nasıl korkular içinde yaşıyor? Ya cehenneme gidersem diye... ...daha güzel nasıl tedbirler alması gerekir? Bu korkusunu nasıl yenebilecek e, amellere yapışması gerekir? Bunu akıllı insan niye düş düşünmüyor? Hz. Ali ile bir kafirin tartışması... Hz. Ali'nin en son ifadesi olarak e, şu şekilde noktalanır. Cennet yoksa ki elbette var, ben ne kaybederim? İnsanlara güzel davrandığım için, Allah'ı memnun edecek güzel faaliyetler yaptığım için, diyelim ki cennet yok, öldükten sonra yok olacağım söz konusu, senin iddiana göre. Bu akılla da nakille de çelişir ama diyelim ki öyle, benim kaybım ne olur? Ama ya cennet varsa... ...cehennem varsa... ...ki var... ...sen nelerden mahrum olmuş... ...nelere muhatap olmuş olursun der. O yüzden... ...ya cennet varsa... ...ne kaybedeceğiz... ...neler kaybedeceğiz... ...ki cennet kesinlikle var... ...hem müminim diyecek bir insan... ...hem de cennet konusunda şüpheye düşecek. Olmaz böyle şey. Allah'a inanan insan... Allah'ın hiçbir konuda, hiçbir şekilde en küçük çapta yalan söylemeyeceğini, yalan vaatte bulunmayacağını, insanlara zulmetmeyeceğini, insanları kandırmayacağını bilir ve bu konuda kesin bir şekilde emin olur. Zaten iman etmek Allah'a güvenmektir. Allah'ın bütün vaatlerinde, bütün teminatlarında O'na itimat etmektir, O'na dayanmaktır. O yüzden... Ya çıkarsa diye halkın yarısı haram olduğunu bile bile milli piyango bileti alıyor ya da başka e, piyango ile alakalı işte at yarışları oynuyor sayısal vesaireler dolduruyor haram olduğu halde e, dünyada nelerine ne kadar merhem olacak haram yerden para gelsin diye gelme ihtimali de ne kadar binde bir on, on binde bir belki yüz binde bir olduğu halde ya çıkarsa diyor. Peki ya cennet bizden kaçarsa, ya cennet nimetlerine ulaşmak konusu diye insanlar ne kadar düşünüyor? Cumartesi günleri çarşıdan geçtiğiniz zaman, işte bazı bayilerin önünde uzun kuyruklar oluşturduğunu görüyorsunuz insanların. Camilerde böyle bir kuyruk yok. Cennete giden araçlar için oralara ulaşmak amacıyla... İnsanlar kuyruklarda beklemiyor, sıralara girmiyor. Günahlar için nice zahmetlere, sıkıntılara katlanan, bedeller ödeyen, söz gelimi bir içki için o rezilliği göze alan, gece hayatının bir pisliğine, rezilliğine kucak atan insanlar, cennet için güzel müsabakalara niye katılmıyor dersiniz? Demek ki inanç konusuna dayanıyor iş. Bu insanlar... Gözüyle görmüş gibi cennete inanmış olsalar böyle davranırlar mı? Piyango ihtimalini bile veren, deprem ihtimalinden dolayı tedbirler alan insan, bir ay sonra çalışınca memursa devletinden, işçi ise patronundan maaş alacağını bekleyen, kendisini kandırmayacaklarını umarak bir ay zahmetle, sıkıntıyla çalışan, ay sonunda kendine ne kadar yeteceği belli olmayan küçük bir maaş, küçük bir, Ödül almayı bekleyen insan Allah'ın patronundan veya zalim herhangi bir güçten daha güvenilmez biri olarak mı düşünülüyor ki onun vaat ettikleri çok büyük olduğu halde dünyadaki maaşlarla ödüllerle dünya nimetlerinin tümüyle karşılaştırılamayacak olduğu halde bu önem niye verilmiyor dersiniz? İstikbali, evliliğini, üniversiteyi, büyüdüyse çocuklarını, emekliliği, hastalıklardan korunmayı, sigortayı, yarınlarını düşünenler. Esas düşünülmesi gereken istikbal, esas hazırlanılması gereken yer, esas yatırımların yapılması gereken mekan cennet olmalı değil mi? Dünyadaki düşünceler rahatlar olsun ama günaha girmeden ve fazla önem vermeden yerine gelsin. Ama cennet için ne kadar gayret etmemiz lazım... ...ve dünyevi beklentilerimizin cennetimize zarar vermeyecek... ...ona gölge ve engel olmayacak noktada tutulması gerekir. Sanki cehennem yok, sanki cennet yok gibi yaşıyor insanlarımız. Sanki inanmıyor gibi yaşıyorlar. Sanki hayat sadece dünyadan ibaret. İnanan insan gerçekten... Şu sokaktaki, çarşılardaki kalabalıklar gibi, Düşüncesiz, davasız, idealsiz, namazsız, hayasız, örtüsüz, itaatsiz, Kur'ansız, Allah'ı tefekkür etmeden, cennete hazır olmadan, gerçekten yaşayabilir mi? İman eden insan, gerçekten bu kadar sürü psikolojisine girebilir mi? Ne kadar inandığımızı, Cennete ne kadar hazır olan bir gayret içerisinde bulunup bulunmadığımızla irtibatlandırabiliriz. Bizi cennete götürecek amellere dört elle yapışmıyorsak, devamlı seviyemizi artıracak, kalitemizi yükseltecek gayretler içinde bulunmuyorsak, cehennemden her haram bizi oraya düşecekmiş gibi korkutmuyor, ürkütmüyorsa, ahirete yakinen inandığımızı, İslam'ın iman esaslarına gerçekten ...gönül bağıyla bağlandığımızı iddia etmekte ne kadar gerçekçi olabiliriz? Evet sevgili dinleyiciler, dünyada cennet yok, cennet ahirette, öteki alemde. Ama o prensiplerle yaşarsak dünyamızı da güzelleştirebiliriz, küçük bir cennet haline getirebiliriz. Dünyanın da cennet haline gelmesi, İslami esasların yaşanmasıyla, yani cahiliye asrını, mutluluk asrı, saadet asrına, peygamberin hayatını sürdürdüğü, Kur'an'ın hayat dediği peygamberin ve Allah'ın davetine icabette aramak ve İslam'ın esaslarıyla hayatımızı güzelleştirmek, küçük bir cennet haline getirmek söz konusu olacaktır. Ana vatanımız elbette cennettir. Biz geçici olarak geldik ve iki kapılı bir handan Misafir olarak birinden girdik, ötekinden çıkacağız. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşımızda. Ama mutlaka bir an ölü vereceğiz. İşte öldükten sonra keşke'lerin bir faydası olmayacak. Az sonra ölebiliriz. İse yaşayışımız az sonra ölecekmişiz gibi olmalı. Her an ölüme hazır olmalıyız. Her an cenneti kaybediveririz. İmtihanı kazanamayabiliriz ihtimalini gözümüzde değerlendirmeli. Yarışçının nasıl yarışa konsantre olması, imtihanda nasıl kendisini imtihana ayarlayıp, bütün benliğiyle hazır olması göz önüne geliyor bizde. İmtihan olduğumuzu her an unutmamalıyız. Sokakta, çarşıda, iş yerinde, pazarda, para karşısında, Televizyonda karşısında filmlerde her yerde Müslüman olduğumuzu ve cennete aday olduğumuzu bu iddia içinde bulunduğumuzu unutmamak sürüye uyup sürüden biri haline gelmemek bize yakışan özelliktir. Cennetin temel özelliği ebediyet olması her türlü nimetlerin geçici olarak değil sonsuza kadar. Oraya gidenleri sarmasıdır. Evet sevgili dinleyiciler. Zuhruh Suresinin 71 ila 73. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Canlarının isteyeceği, gözlerin hoşlanacağı ne varsa hepsi oradadır. Siz orada devamlı olarak kalacaksınız. İşte bu sizin çalıştığınız güzel ameller sebebiyle mirasçı kılındığınız cennettir. Sizin için orada çok meyveler vardır. Onlardan yiyeceksiniz buyurur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Bütün ümmetim cennete gidecektir. Ancak istemeyenler, kaçınanlar hariç. Ya Resulallah, kim cenneti istemez, oradan kaçınır, ee, oradan uzaklaşır ki derler. Der ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bana itaat eden, cennete gitmek istiyordur. Bana isyan eden, cennete gitmekten kaçınıyordur. Dolayısıyla... Resulullah'a, Resulullah'ın Allah'tan getirdiği Kur'ani hükümlere itaat etmek cennete gitmek istemektir. İtaatsizlikse ceza ile karşılanacak. İsyanın cezası belki içinden hiç çıkamayacağımız cehennem olabilecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi görevini güzel bir benzetmeyle şöyle ifade ediyordu: "Benim halim ateş yakan bir adamın örneği gibidir." Ateş etrafını aydınlatınca ateş böcekleri, pervaneler, ateşin etrafında uçuşan kelebekler başlar içine düşmeye. O ateşi yakan adam onlara engel olmaya çalışır. Onlar adama galip gelmek için uğraşırlar. Düşünmeden kendilerini ateşin içine atarlar. İşte benimle sizin örneğiniz budur. Ben sizi eteğinizden tutup ateşten çekiyor, alı koymaya gayret ediyorum. Ateşten uzak durun, ateşten uzak durun diye çağırıyorum. Sizlerse bana galip gelmeye çalışıyor, itaat etmemek istiyor, düşünmeden kendinizi ateşin içine atırıyor atıyorsunuz diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Kur'an ve peygamberimiz bizi cehennemden kurtarmak için gönderilmiştir. Koşar adam hem de gözü kapalı veya közü çevredeki oyuncaklara Ayarlı uçuruma Doğru koşan üzerine Benzin döküp ne olacağını Düşünmeden yanan Kibrit çakan insanlara Benziyor ateşe atılan Ateşe bir şey Varmış kurtuluşmuş gibi Düşüp düşüp yanan Ateş böceklerine kelebeklere Benziyor halimiz Peygamberimiz de bizi Kurtarmaya gayret eden çırpınan bütün hayatını ümmetinin cennete gitmesi için nasıl yol takip edeceklerini anlatmakla örnek olarak sunmakla geçirmiş benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz deyip cennetin zahmetlerini sıkıntılarını bedellerini bize öğretmeye çalışmış muazzam bir öğretmen merhamet sahibi e, büyük bir zat öyleyse ona ve onun getirdiklerine itaat etmek, cennete gitmek için kesin bir gereklilikse, biz başkalarından önce onu sevmeli, ona itaat etmeli, onun izinden gitmeli, onu önder ve rehber kabul etmeli, onun hayatını kendimize yansıtmalı, ona benzemeliyiz cennet beklisi, beklentisinin bizim dünyamız içinde çok önemli yer işgal ettiğini unutmamalıyız. İnsanın Allah'a iman edip, ona itaat edip, ona bağlanmasında en büyük kaygı ve korkusu olan yok olmaktan, mahvolmaktan, ölüp tükenmekten kurtulma gibi bir özelliği vardır. İnsanların kendi kendilerine yetmedikleri, Allah'a muhtaç oldukları, Allah'ın dilerse onları yok edip yerine başka varlıklar var edeceğini e, sözgelimi Fatır suresinde Cenab-ı Hak bildiriyor. O yüzden ebedi mutluluğun simgesi olan cennete kavuşma ümidi bütün Müslümanlar için hayatın birçok güçlüklerine, sıkıntı ve zahmetlerine e, ibadet etmenin zorluğu e, kafirlerin veya kafirleşmiş insanların, Olumsuz tavırları, Müslümanlara karşı, tesettüre karşı, ibadete karşı, doğru ve dürüstlüğe karşı alayları, sıkıntıları, zorlukları, kanuni problemleri, bütün bunlara cennet bize göğüs gerdirmek için güzel bir motivasyon olacaktır. Dolayısıyla bütün zahmetleri, sıkıntıları göze almamıza cennet yetip artacaktır. Sözgelimi ilk İslam şehitleri olan Sümeyye annemiz ve kocası Yasir, işte çocukları ammarla birlikte çektikleri çilelerden tutun da, İslam dünyasındaki günümüze kadar gelen Filistin'deki, Irak'taki, dünyanın zulme uğrayan nice bölgelerindeki insanların çektiği zahmetler, sıkıntılar, eziyetler, şehadete varan yaralanmalar hep cennet idealiyle insanların rahat katlanabileceği, ee, başkalarının keyif alırken bile tatmayacakları güzellikler olabiliyor. Dolayısıyla insanı dünyada bile e, sabra, olgunluğa, sıkıntılara katlanıp güzellikler elde edebileceği anlayışıyla dünyada motive ediyor ve e, sıkıntılardan, streslerden uzakta, uzak tutuyor. Günümüzde e, insanların... ...stresten, bunalımlardan, sıkıntılardan, psikolojik dertlerden şikayet etmeyenini hemen hemen göremiyoruz. Müslümanlar da kısmen bu problemleri yaşıyorlar. Ama en büyük sıkıntıyı yaşayanlar inançsız insanlar ya da inandığı halde inanmayan insanlar gibi yaşayanlar olacaktır. Çünkü Allah'ı hakkıyla zikretmeyen yani namaz kılmayan yani Kur'an insanı olmayan, yani Allah'a itaat ve ibadet özelliğiyle hayatının tüm alanlarını kuşatmayan, Allah'ı görür gibi ibadet etmeye gayret etmeyen insanlar, mutmain olamayacak, kalbindeki eksikliği, arayışı tatmin edemeyecek, mutlaka sıkıntılarla, streslerle, bunalımlarla mücadele edip duracaklar. Belki dünyada rahat etmiş gibi, görülecekler çok zengin de olabileceklerdir ama içlerindeki tatmini arayan huzuru arayan özelliği dünyevi e, zevkler veya nimetlerle tatmin etmenin mümkün olmadığını yaşayışıyla gösterecek işte o zaman da Allah'a itaat etmemenin zorluklarını Allah'a itaat etmemenin boşluğunu stres olarak huzursuzluk olarak yaşayacaklar. ...çevrelerinde de... E, ...mutlu insan... ...olamayan bir tavırla... ...insanları da tedirgin edecekler. Maalesef Müslümanlar da... ...İslamın tüm güzelliklerini yaşamadıkları için... ...dünyada esas kafirlere ait olan... ...bu stresten, bunalım ve huzursuzluklardan... ...geçim sıkıntıları... ...veya dar bir hayat... ...dediği Kur'an'ın... ...bu özelliklerinden... E, ...tümüyle arınamamış olabiliyorlar. Ama... Esas huzur Allah'a itaattedir. Müminlerin cennete yaklaştıracağı amellere yapışmasındadır. Ödül esas ahirette olacaktır ama avans cinsinden dünyada da huzur ve e, özet güzellikler olarak Allah küçük bir cenneti dünyada da bize e, sunmaktadır. O yüzden esas e, güzellikler ahirettedir. Salih amel işleyenler. Dünyadan ahirete yatırımını yapan insanlar orada başta Allah'ın cemaliyle müşerref olmak gibi en güzel nimetlere muhatap olacaklardır. Müminler cennette Allah'ı göreceklerdir. ehli sünnet dediğimiz işte Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli alimlerinin tümü cennette Allah'ın görüleceğini kesin bir ifadeyle Kur'an'daki ayetlerden yola çıkarak değerlendirirler. Cennette Allah'ın görüleceği en büyük bir nimettir. Buna e, akayet kitaplarında ve İslami literatürde rü'yetullah denilir. Kur'an-ı Kerim Kıyamet Suresinin 22-23. ayetinde e, şöyle denir. O gün Rablerine bakan, ışık saçan yüzler vardır. Vucuhun yevme izin nazira ila Rabbiha nazira. Peygamberimiz bir hadis şerifinde de Buhari'nin rivayet ettiği bir hadistir. Siz gerçekten tıpkı şu ayı Bedir zamanında yani ayın 14, 15, 16 gibi dolunay olduğu zamanlarda ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi de gözünüzle açıkça göreceksiniz. Onu görmekte haksızlığa uğramayacak, izdihama düşmeyeceksiniz buyurur. Yine Yunus suresinin 26. ayetinde salih amel işleyenlere daha güzel karşılık bir de ziyadesi vardır denilir. Güzel karşılıklar cennet olarak değerlendirilir. Dünyada yapılanların daha güzel karşılığı ama bir de ziyadesi var derken cennetten daha ziyade olan esas nimet Allah'ı görmek olarak değerlendirilir. Müfessirler bu ayetteki artıyı, fazlalığı Allah'ı görmek olarak değerlendirmiştir İşte bu ayeti e, okuyan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem size daha da vermemi istediğiniz bir şey var mı diye cennetlikler cennete girdiği zaman Allah böyle buyuracak der e, cennetteki müminler Yüzlerimizi ak çıkarmadın mı? Bizi cennete koymadın mı? Bizi cehennemden uzak tutmadın mı yarabbi? Bunlar bize yeter artar derler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'la cennetlikler arasındaki bu konuşmayı aktarıp e, sözlerine şöyle devam eder. Cenab-ı Hak perdeyi kaldırır. Cennetliklere artık Rablerine bakmaktan daha sevimli gelecek hiçbir şey verilmiş olmaz denilir. Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadistir bu. Allah'ın görülmesiyle alakalı. Müminlerin Allahü Teala'yı cennette görmeleri herhangi bir yön, yer veya şekilden uzak olarak vuku bulacaktır. Ama bunun teferruatı, keyfiyeti nasıl olacağı bizim için meçhuldür. Allah bilir deriz ve Allah'ın e, kitabında bununla ilgili kuvvetli deliller olduğu sünnette çok net şekilde bildirildiği için Allah'ın görüleceği yani rü'yetullah'a inanırız. Ve inşallah cennette bütün müminler olarak en güzel nimet olan, en şerefli güzellikler olan, cennet nimetlerini gölgede bırakacak olan Allah'ın seyriyle, cemalullahla müşerref olmakla e, ödüllendiriliriz inşallah. Orada dünyadaki zahmetlerin, sıkıntıların, hastalıkların, dertlerin geçici olduğu, Allah için bunlara katlanıyorsak, çok kolay diye diyebileceğini anlamış oluruz. Evet sevgili dinleyiciler, cennet ehlinin ruhi portreleri de hadis-i şeriflerde anlatılır. Dolayısıyla oralarda müminlerin gönüllerinde kin ve nefretten hiçbir parça iz kalmayacaktır. Araf suresinin 43. ayetinde Cenab-ı Hak, cennette müminlerin gönüllerindeki kini sönüp atacağız şeklinde ifade eder, Manevi bir arındırma operasyonuna tabi tutulacağımızı anlayabiliriz bu ayetlerdeki ifadeden. Çünkü ayet ve hadislerin beyanına göre cennette kusursuz bir ahlaki hayat yaşanacaktır. Orada anlamsız gereksiz konuşmalar olmayacak, suçlamalar e, insanlar şahit olmayacak. Cennetteki insanlar tümüyle dostluk ve kardeşlik içerisinde hayatlarını sürdürecektir. Bu konuda. Hıcır suresinde, Vaka suresinde çok net ayetler vardır. Yine hadis-i şeriflerde de e, bu konu detayıyla vurgulanır. Sümer suresinin 74. ayetinde bize karşı vaadini gerçekleştirip, dilediğimiz yerinde yerleşebileceğimiz cennete bizleri varis kılan Allah'a hamdolsun dediklerini müminlerin cennette e, konuşacaklarını Kur'an haber verir. Aynı ayetin ifade tarzından müminlerin yerleşim açısından serbestlik içinde olacakları da anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Kur'an'da iki veya dört cennetin bir anlamı da cennetin ayrı ayrı büyük bölümleri şeklinde anlaşılabilecektir. Evet sevgili dinleyiciler cennetin yaygılarının sergilerinin ev eşyasının son derece lüks olması yanında yiyecek ve içeceklerin Elbiselerin de olağanüstü zevk verici özelliklerle temiz ve zarif olmalarına e, yönelik tasvirlere ayetler ve hadislerde e, çokça yer verilir. Cennet müminlerine, cennetteki müminlere ilk e, ziyafet ikramı havyar ziyafetidir. Buhari'nin ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre. Cennette ekmek, et, meyve, tatlı, su, ayrıca su, süt ve meşrubatlar ama insanlara keyif verecek en güzel içecekler çeşitli meşrubatlar sunulacak bunlarla birlikte bütün bunlar dünyadaki benzerleriyle isimden başka bir münasebeti olmayacak dünyadakinden çok daha fazla güzellik olacak cennet içecekleri insanlara muhteşem zevkler verecek ama sarhoşluk ve rahatsızlık Vermeyecektir Saffat suresinin 45 ve 47. ayetinde Muhammed suresinin 15. ayetinde ifade edildiği gibi Yine cennetteki meyvelerin önemli bir yer tuttuğu cennet nimetleriyle ilgili ayet ve hadislerden rahatlıkla anlatılır Sevgili dinleyiciler cennetteki cismani zevkler sadece bu nimet ve zevklerden ibaret değildir Esas zevk daha önce de ifade ettiğim gibi Allah'ın cemaline muhatap olmak, onunla müşerref olmak, o esas güzellikleri, bitmeyen nimetleri tatmak şeklinde olacaktır. Cennetlikler kimlerdir? Kur'an-ı Kerim bu konuda çok net olarak sadece iman eden ama imanını salih amellerle perçinleyen insanların cennete gireceğini, İman etmeden ya da imanlarına şirk karışanların kesinlikle cennete gidemeyeceklerini e, ifade ediyor. Tevhidi manada Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan Allah'ı tek otorite tek hakim güç dünyamızı e, yönlendirmesi ve itaat edilmesi gereken tek Rab olarak kabul eden insanların bu imanlarını Allah'ı tek otorite olarak kabul etmelerini gösteren amelleriyle e, imanlarını ispat ederler, hayata geçirirlerse cennetlik olacaklarını Kur'an e, ifade eder. Yani cennete gitmenin iki temel özelliği vardır. Biri gerçek anlamda iman, ikincisi imana dayalı salih amel dediğimiz güzel davranışlar, ibadet ve itaatler. Takva sahipleri elbette cennetlerde ve pınarlardadır. Girin oraya selametle, emin olarak denilir. Biz o cennetliklerin kalplerindeki kinleri çıkarır atarız. Hepsi kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıya otururlar. Orada kendilerine hiçbir zahmet dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir denilir. Kur'an-ı Kerim <gülüyor> Me'ariz suresinin e, ayetlerinde, Namazını eksiksiz olarak kılanların, malından bir kısmını yoksullara ayıranların, ceza yani ahiret gününe iman edenlerin, Allah'ın gazabından azabından korkanların, ırzlarına namuslarına e, dolayısıyla cinsi haramlara dikkat edip namuslarına sahip olanların, sözlerine ve emanete sadık olanların, doğru şahitte, şahitlikte bulunanların cennete mirasçı olacaklarını, oraya aday olduklarını ifade eder. Yine Cenab-ı Hakk'ın rızasını dileyerek, sabredenlere, şükredenlere, yürekten tövbe edenlere, Allah yolunda canını feda eden şehitlere, Allah'a yönel yönelmiş bir kalple, Allah'ın razı olacağı davranışlara ulaşmak isteyenlere, Allah'ın ölçüsünde Allah'a yönelip kulluk yapanlara, içinde ebedi kalınacak, Cennete girecekleri yüce Rabbimiz tarafından özel olarak bu amellerin cennete ulaştıran birer vasıta olduğu vurgulanarak e, müjdelenmiş ve cennetliklerin kim olduklarıyla alakalı e, bilgi verilmiştir. İman edip salih amel işleyen kimseleri Rableri imanları sebebiyle ağaçları altından ırmaklar akan nimeti bol cennetlere hidayet buyurur. Bunların cennette duaları Allah'ım seni tesbih ve tenzih ederiz sözüdür. Ve aralarındaki dilekleri de hep selam ve selamettir. Dualarının sonu ise hamd bütün alemlerin Rabbine mahsustur gerçeğidir. Yunus suresi 9 ve 10. ayetler. Kim de ona bir mümin olarak salih amel işlemiş olduğu halde varırsa işte onlara en yüksek dereceler var. Adın cennetleri var ki ağaçları altından nehirler akar. Orada ebedi kalacaklar. İşte böyle cennetlerde sonsuz kalış, küfür ve isyandan temizlenenlerin mükafatlarıdır. Denilir Taha suresinin 75 ve 76. ayetlerinde mal olarak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cennet ehlinin çoğunun fakirler olduğunu, ama sabreden, harama girmeyen fakirler olduğunu ifade eder. Bu anlamda, e, tabii ki, ee, zenginlerin cennete gitmeyeceği gibi bir çıkarım olmaz ama Çoğunluğu fakirler olması Paranın azgınlığa, isyana Haram eğlence ve zevklere götürebilecek Bir zor imtihan aracı olduğunu hatırlatır Birçok kötülükleri insana para işletir Çoğu insan para ve mal yüzünden azar, azgınlaşır Onun için maldan mahrum olan fakirler Dünyada çoğunluğu oluşturduğundan bunların cennet ehlinin de çoğunluğunu teşkil etmesi gayet doğaldır. Çünkü cehennemliklerin e, önemli bir kesimi iman etmeyen insanlar ya da sadece dünya için çalışıp çabalayan, ahireti düşünmeyen, sadece dünya nimet ve zenginliğini her şeyin önüne koyan insanlar olabilecektir. Cennete ilk giren bir cemaatin yüzleri ayın on dördüncü gecesindeki gibi berrak olacaktır. Onlardan sonra cennete girenlerde en keskin ışık yayan yıldızlar gibi bir yüz güzelliği sima olacaktır. Peygamberimizin ümmetinden yetmiş bin kişi hesap ve azap görmeksizin ilk olarak cennete girecektir. Sahih Buhari e, bunları rivayet eder. Hadislerden öğrendiğimize göre cennete en son girecek kimseye Geçen haftada söylediğim gibi bu dünyanın iki misli diğer rivayette de on misli kadar cennet verilecektir. Evet dünyanın bütünüyle büyüklüğünü düşünün onun en az iki misli kadar cennete en son girecek bir müminin en zayıf en günahkar bir müminin ödülünün bu kadar olduğunu düşünürseniz cennetin büyüklüğünü ve muhteşemliğini aklımıza getiriveririz. Ya Rabbi sen ne kadar büyüksün. Senin nimetlerin ne kadar büyük. Ve bizim gayretlerimiz, kulluğumuz, ibadetlerimiz, itaatimiz ne kadar küçük. Sen onları, senin rızana uygun olduğu için onları güzelleştir. Bizi cennete yaklaştıracak amellerle meşgul et diye dua etmek zorundayız. Evet sevgili dinleyiciler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen ve bunun gereğince... Ee, Diğer iman edilmesi gereken hususlara şirk karıştırmadan iman edip salih amel işleyen her insan Allah'ın izniyle mutlaka cennete girecektir. Hataları olsa e, tövbe edince Allah onları affedecek ya da e, e, şirkin dışında bütün günahları e, belirli bir zaman azap etse de mutlaka sonra affedip insanları mümin oldukları müddetçe cennetine koyacaktır. Cennetlikler hastalık, sakatlık, ihtiyarlık, huysuzluk gibi tüm rahatsız edecek hallerden orada uzak olarak yaşayacaklar, ihtiyarlamayacaklar, yaşları devamlı otuz civarında olacaklar, her türlü sıkıntılardan, rahatsızlıklardan uzak olacak, tuvalet eziyeti bile söz konusu olmayacak, güzel kokulu bir ter şeklinde tuvalet ihtiyaçları kendilerinden, kendiliğinden gitmiş olacak. İnsan vücudu orada çok daha farklı, e, güzel, güçlü bir şekilde e, cennete uygun e, tarzda yaratılacaktır. Cehennemliklerin bedeninin ateşlerde yanıp yanıp da e, ölmeyecek, e, derileri yandıktan sonra tekrar deri e, oluşturacak şekilde farklı yaratıldığı gibi cennetlikler de oranın nimetlerine daha fazla e, zevk alacak şekilde dünyadakinden çok daha güzel, çok daha yakışıklı olarak var olacaklardır. O yüzden kendisinde cennet güzellikleri olan ahiretin nimetlerini düşünelim ve yalancı güzellikleri dünya hayatıyla dünya hayatında cennete benzediğini zannettiğimiz de olsa geçici, sahte güzellikleri cennetin güzellikleriyle bir karşılaştırı verelim. Günümüzde modern hayatın bir sürü olumlu olumsuz taraflarıyla kuşatılmış, özlediği hayatı sadece düşünüp hayallerinde bile zor yaşayan, pikniği bile, yeşilliği bile, ırmak kenarlarında dinlenmeyi bile kolay kolay görememiş, sahip olamamış insanlar. Modern hayatın kapitalistçe yaşayışın dünyevi hevesler içerisinde işte Avrupa Birliği'ne katılmaktan tutun da ekonominin düzelmesine kadar dünya ile alakalı politikacıların vaat ettiği toplumun çoğunlukla her şeyleri bunlarmış gibi önemsediği hususların içerisinde huzur ve mutluluk sadece hayalden ibaret, sadece avuntudan ibaret veya çok kısa bir zaman içerisinde insana ancak gözüp küp kayboluveren Hususlar olabiliyor. Dolayısıyla modern hayat ve İslam'dan iman ve itaatten ibadet ve ihsandan İslami devletin dünyaya yönelik hayırlarından uzak kalan e, insana modern hayat, kapitalistçe geçime endeksli yaşayış, e, mutluluğu huzuru veremediği gibi belki insanların huzursuzluğunu da artırdı. İnsani ilişkiler zedelendi, ailevi zevkler köreldi. Bugün insanlık artık dünyanın her tarafında sömürenleriyle, sömürülenleriyle, zenginiyle, fakiriyle acılar içinde kıvranıyor. Beton binalar arasında sıkışmış, gürültülü şehir hayatının, yoğunluğunun ortaya çıkardığı stresin, kirli havayı teneffüs etmenin getirdiği bir, bir takım e, biyolojik ve psikolojik rahatsızlıklar, Allah korkusundan uzak yaşayan insanların sahtekarlıkları, dalavereleri, korku dolu e, insanlara e, yönettikleri entrikalar, işledikleri zulümler hayatı cehenneme çevirdi. Tabiattan uzak yaşayan insan sanal yapay şeylerle kendisini avutuyor. Evindeki akvaryumuyla, birkaç saksısıyla, kafesteki kuşuyla, vazolara koyduğu birkaç plastik ve gerçek çiçekleriyle, Kendine yapay bir tabiat oluşturmaya çalışıyor ama bütün bunlar insanın streslerini atmaya huzurlu olmasına yetmiyor. Artık hafta sonları, sonraları işte yaz geliyor birkaç ağacın dibinde geçirilen piknik saatleri de insanı bir hafta boyunca e, yorgunluğunu atmaya tatmin etmemeye başladı. Tabii bunun ardından özlem kalıyor, nostaljik duygular kendini gösteriyor, avutma ve oyalamalar ortaya çıkıyor. İnsanlar modern hayatın kendisine yalancı bir cennet vaat ettiğini bir zamanlar gerçek cenneti unutacak şekilde dört elle sarılarak nasıl olup olmadığını biraz da merakla içine daldılar. O cennet vaadinin ne kadar sahte olduğunu, yapay olduğunu hatta... Sanal bir tat ve huzur vermekten bile uzak olduğunu içinde yaşayarak gördüler. İnsanlar Avrupa'da kurtuluş olacağını zannediyorlar. Avrupa Birliği'ne girmeyi sanki cennete girmekmiş gibi düşünüyorlar. Küçük bir Almanya olmak, cennete kavuşmak filan değil sevgili dinleyiciler. Esas bizim e, hedefimiz, idealimiz, Müslümanca güzelliklerimiz çok farklı hedefler içinde olmalı. Asrı saadete benzeyen bir siyasi, bir sosyal yapılanma, bir ekonomik yapılanmaya gidilmeli ve esas beklentinin de cennet nimetlerine yönelik olmalı. Ama cennete yönelik tavırlar dünyayı ihmal etmek, onu kafir ve zalimlere bırakmak anlamına gelmediği için dünyanın da güzelleştirilmesi, huzurlu ve mutlu olmasının prensiplerinin de Allah'ın kitabıyla, peygamberin e, sünnet dediğimiz güzel yaşayış prensipleriyle mümkün olacağını unutmamalı. Yani günümüz insanı bilim, teknoloji derken bunların emri altına, egemenliği altına girdi, bunları putlaştırdı. Ancak Allah'ın huzurunda elde edilebilen huzuru, teknolojinin sağlayacağı, işte televizyonun, e, araç ve gereçlerin, modern aygıtların, ...sağlayacağı ümidiyle yıllarca koştu. Bunun için nice paralar biriktirdi, sıkıntılar zahmetlere katlandı. Ama yolun sonlarına doğru gelmesine rağmen baktı ki ortalarda cennet mennet yok. Hatta yaşayış köydeki basit, fakir bir insanın yaşayışından çok daha kötü, çok daha huzursuzluk, çok daha hastalık ve stresler dolu oldu. İşte insanlardan bazıları Acaba cennet geçtiğimiz yollarda mıydı da Biz göremedik deyip dönüp bir daha bakalım dediler Kısaca nostalji dediğimiz şey Cenneti dünyada aramanın şaşkınlığı kendilerine ulaştı Dolayısıyla e, çocukluğumuz şöyle güzeldi Eski bayramlar, eski ramazanlar, eski yemekler, eski ziyafetler Köy hayatı filan dedi Tabiat dedi, yeşilcilik dedi Ama kusura bakmasınlar Cenneti dünyada insanlar asla bulamayacaklar ne çocukluklarında ne e, tabiatta ne eski zaman diliminde. Çünkü dünyada cennet yok. Cennet ölüm ötesi dünyaya ait bir yerdir ve biz esas olarak oraya hazırlanmalıyız. Cennetle ilgili birçok ayetlerde altından ırmaklar akan cennetler ifadeleri geçer. Bugün özellikle zengin insanların yaptırdıkları veya satın aldıkları Villa gibi köşk gibi e, yerlerin denize nazır olanları ya da nehir kenarlarında olanları ne kadar pahalı ve değerli olduğunu e, biliriz veya takdir ederiz. Niye değerli? Çünkü balkonuna çıkıp oturdukları zaman e, işte karşınız deniz, su manzarası, bakanlara serinlik ve ferahlık veriyor. Bir Kur'an ayeti okuyayım mahal olarak. Defterleri hani amel e, çipsleri Sağdan verilenler ne mutlu onlara. Yüklü dalları bükülmüş kiraz ağaçları, üst üste dizilmiş meyveleri sarkmış muz ağaçları, yayılıp uzanmış gölgeler, çağlayarak akan su kenarlarında bitip tükenmeyen ve yasak da edilmeyen bol meyveler arasında su kenarlarında istirahat edeceklerdir denilir. Vakıar suresi 27 ile 33. ayetler. Ne kadar güzel bir tatil yeri. Tatil yapanların oradan hiç ayrılmak istemeyecekleri bir mekan. Dünyadaki hemen tüm tatil köyleri ve dinlenme kampları genellikle bir su kenarında ve yeşil bir ortamda tesis edilmişler. Allah da buralara uygun ifadelerle cenneti tasvir etmiş. Fakat oradaki tatil yerleri hem ebedi hem gerçek hem insanların akıllarına bile getiremedikleri nimetlerle dolu hem süresiz, hem sıkıntıları, dertleri, problemleri, kıskançlıkları, anormallikleri, haramları, anormallikleri söz konusu değil. Dolayısıyla en güzel mekan, en güzel e, dinlenme ve eğlenme yeri ve en güzellikler her şeyiyle orada. Peki sevgili dinleyiciler, cennete nasıl gidilecek, cennetin bedeli nelerdir? Bedava olabilir mi bu kadar nimetler? Bu kadar nimetler çok ucuz, basit olabilir mi? Niye kafirlere verilmez de müminlere, müminlerin de gerçek anlamda şirk karıştırılmayan tevhidi imana sahip olup bunu salih amelleriyle ispat edenlere verilir? Niye öyledir? Cennetin ücreti ve bedeli nasıldır? Bu konuları İnşallah önümüzdeki programa bırakalım. Hepimize cennetin bitmeyeceği güzellikleri bizi dünyada o cennete ulaştıracak salih amel ve müttaki manada insanların sahip olacakları sağlam imana ulaştırma yönüyle Allah'a dua edelim. Bu konuda. Gayretlerimizi diğer gayretlerin önüne çıkartalım, kendimizi cennete hazırlayan, o konuda birbirimizle yarış yapan, iman ettik sözümüzde samimi olduğumuzu gösteren, cennete ulaştıracak güzel ameller peşinde e, zamanımızı değerlendiren e, bir davranışta bulunalım. Dolayısıyla cenneti daha dünyada iken. Ee, bu güzel amellerin getireceği huzur ve etrafımıza güzellikler saçan insanlar olarak Cennetin bir avansı olarak kuşanalım ee, Bu temenni ve dualarımla hepinizi Allah'a emanet eder Cennete aday olduğunuzu unutmayan güzellikler içerisinde yaşamanızı tavsiye eder ee, Allah'ın selam ve rahmetini, cennetini sizin üzerinizde olmasını Dileyerek hayırlar dilerim, güzellikler dilerim sevgili dinleyiciler.